95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Arca Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Evet, Glasgow'a çok az kaldı, bir haftadan az kaldı. Glasgow'daki COP26 iklim konferansı pazar günü başlıyor 31 Ekim'de. ve yani Bir aksilik olmazsa ben de... İlk haftasında orada e, olacağım. E, o yüzden bugün birazcık e, bu kopla ilgili biraz konuşabiliriz. E, hem konferans tarafında yani resmi tarafta neler olacak, neler bekleniyor biraz onlardan bahsedebiliriz. Hem de dışarıda belki e, eylemler bekleniyor bildiğim kadarıyla. E, bir de tabii... Beklenmedik eylemlerde olabilir çünkü İngiltere'de özellikle işte bu yok oluş isyanının falan radikal eylemleri olduğunu da biliyoruz. Bunlar tabii bugünden belli olmaz ama bunları izlemek de ilginç olabilir. Çünkü aslında oldukça heyecansız bir kop başlıyor bir taraftan. Çünkü buradan ne çıkacağı pek de belli değil. Pek de hani önemli bir e, müzakere olup olmadığını bile kimsenin pek takip ettiğini söyleyemeyiz ama daha çok e, bir türlü ülkelerin e, taahhütlerinin e, işte verdikleri güncellenmiş olanlarda da dahil bir, son derece eksik son derece yetersiz olduğuna dair her gün bir rapor çıkıyor mesela bugün de en son e, her sene çıkan e, şeyde, açık yeşilde de her sene bahsettiğimiz emisyon açığı raporda çıktı Biraz vakit kalırsa ondan da bahsederiz. Ee, ama e, temelde e, koptan neler konuşulacak? Belki çok kısa onlardan bahsedebiliriz. Bu iklim hareketinin e, daha doğrusu şöyle söylemek lazım: Bu kopun da böyle geçiştirilen bir kop olmaması için e, hani bir brokasi ve e, politikacı şovuna dönüşüp. Ee, hiçbir ilerleme kaydedilmeyen, ilerlemelerin aslında işte bu Biden'ın yaptığı zirve gibi falan daha politik ortamlara bırakılmış bir şey olmaması için neler beklenebilir? Biraz e, hani duyduklarımdan bahsedeyim. Mesela tartışmalardan bir tanesi meşhur madde altı tartışması bu e, şeyin Paris Rulebook denen e, şeydeki ee, ne denir ona? Kurallar kitabındaki e, açık kalan noktalardan bir tanesi. Burada e, önemli tartışmalar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam aradan da zaman geçti ama Rusya bloke etmişti bir kere diye hatırlıyorum. Evet ben de. Ee, bu, e, burada mesela özellikle bu double counting meselesi yine gündemde. Yani bazı ülkeler açıkçası şöyle, kısaca şöyle özetlenebilir. Ee, şu anda Paris Anlaşması ve Kural Kitabı'nda bayağı bir e, ciddi önlemler var ama birçok ülke bunların arkasından dolanmaya çalışıyor. Yani e, yapmış gibi gösterip aslında bir şey yapmamanın yollarını tamamen kağıt üstünde e, eylemler yapmanın yollarını arıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi bu double counting meselesi yani aynı emisyon azaltımını iki ayrı yerde yapmış gibi gösterme. Yani böylece e, siz yaptığınızın iki katı bir emisyon azaltımı yapmış gibi gösteriyorsunuz ama bundan atmosferin haberi ol, olmuyor tabii. E, bu, tar bu tarz hani üç kağıt denebilecek şeyleri engelleyecek sağlam kurallar koymak ve özellikle de e, yani alınacak olan önlemlerin finansmanının gittiği yerin vesaire insan hakları açısından sağlam olması, insan haklarını zedelememesi koruması, işte cinsiyet eşit, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmesi vesaire bununla ilgili e, tartışmalar e, var. Yine çözülmemiş konulardan bir tanesi bu 5 e, yılda bir mi 10 yılda bir mi e, ülkeler yani 5 yıllık mı 10 yıllık mı hedef açıklayacaklar kısmıydı. Bunda 10 e, yıllık olsun diye direten ülkeler vardı ama tabii 10 yıl çok uzun bir süre hani 10 yılda bir e, hedef yükseltmek aslında her şeyi akamete uğratabilir. O yüzden yani 5 yıl bile e, işte gördük e, 2015'te Paris anlaşması yapıldı. 2025. yılda e, tekrar yükseltme konusunda bile ayak sürüyen yani çok sayıda ülke var. O yüzden bunu 10 yıla çıkartmak isteyenler var. Bunu önleme çabası var bir tarafta. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi finans meselesi. Finansta... E, yani iklim fonunda hala doğru düzgün para yok. Bu 100 milyar bile daha tam toplanamadı ama toplansa bile e, bunun yetmeyeceği, bunun arttırılması ve e, gerçekten e, az gelişmiş ülkelerin e, adaptasyon için gerekli e, finansmanı da sağlaması için e, yapılması gereken ya da kullanılması gereken kurallar var. Bunlara tabii kayıp zararlar mekanizması da dahil. Mesela orada da bildiğim kadarıyla hala para yok. Yani kayıp zarar mekanizması da e, biliyorsunuz bu iklim felaketlerinden zarar gören az gelişmiş ülkelere e, yapılacak olan finansman yardımıyla ilgiliydi. Orada da para yoktu. Onu güçlendirmek e, önemli. Ve tabii e, hiç masadan kalkmayan bir takım şeylerden bahsediliyor. İşte fosil teşviklerinin, e, fosil yakıtlara verilen teşviklerin tamamen sonlandırılması gibi bunlar e, hiç ortada yok. E, ve tabii... E, belki biraz sonra biraz daha bahsedeceğimiz bu zayıf hedeflerin güçlendirilmesi meselesi. Ee, bütün bunları konuşunca, yani her hafta aynı şeyleri konuşuyoruz farklı açılardan. Ben şunu bir, bir, bir tane tweet gördüm oradan yola çıkarak şunu hatırladım. Aslında burada bütün bu iklim aktivistlerin, hareketin yapmaya çalıştığı şey olabilecek olanı hiç olmazsa yapalım. Yani daha doğrusu oldurabileceğimizi hiç olmazsa e, yap Fırma'ya çalışalım gibi bir strateji izleniyor gibi geliyor bana çünkü bu e, tweet'te, e, bunun tam olarak e, kaynağını bilmiyorum ama e, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan 10 yıllık iklim konu e, ile Pentagon'un 10 yıllık aynı 10 yıldaki yani 2022 ile 2031 arasındaki harcamasını karşılaştırmışlar yani iki tane Bar grafik yan yana e, iklim fonu neredeyse görünmüyor. İklim fonu 300 milyar dolar iken Pentagon'un aynı dönemdeki harcaması, savunma tırnak içinde harcaması 8 trilyon 310 milyar dolar. Ve bunu da e, odadaki fili görmeli miyiz, diye, gö görelim mi diye paylaşmış. Yani aradaki fark bu. 300 milyara 8 trilyon 300 milyar. Arada 8 trilyon fark var. Yani. Dolar hem de. Evet, yani... Tabii 8 trilyon dolar. Yani bu artık geldiğimiz noktayı senin de sözüne ettiğin bu emisyon açığı raporu geleneksel yıllık veriliyor ama yıllık değerlendirmenin çok ötesine geçmiş durumda. Yani Birleşmiş Milletler... Genel Sekreteri Guterres'in de söylediği gibi artık bu gümbür gümbür gelen bir alarm çanların çalınması ama bu ne kadar yani hatta UNEP yöneticisi de şeyi söylemiş net olarak bu artık geleceğe ilişkin bir problem falan değil. Şu anın problemi içinde bulunduğumuz ve saatte takları artık kulakları sağır edecek şeye vardı diyor. Gerçekten de bütün senin biraz önce sözünü ettiğin rakamlar da öyle. <gülüyor> Dünya Meteoroloji Örgütü'nün açıklamaları da öyle. Karbondioksit konsantrasyonların 2020 seviyelerini 3 milyon yıldan beri görülmemiş bir seviyede olması. Artık yani tahayyülün ötesinde bir sorundan bahsediyoruz. İnger Ander Sen'in de söyledi. artık geleceğin problemi değil UNEP'in. Şu an problemi diyor yani. Çok çok e, kritik bir noktadayız. Yani. Evet zaten yani bütün bunları sürekli söylüyoruz. Bir yandan tabii bu e, şeyin işte kopların, bütün bu tartışmaların hiçbir önemi yok. Hani bu sistem sürdüğü sürece diyenler var. Şimdi bu ciddi bir tartışma bir taraftan ama ortada bir çaresizlik var. Yani çünkü bir yandan biliyoruz ki aslında mevcut sistemin içerisinde daha doğrusu mevcut sistemin miyim de mevcut ekonomik, teknolojik altyapı içerisinde bile çok ciddi bir dönüşüm mümkün. Zaten bu işte UNEP'in raporunda da görünüyor. Yani Sadece e, şu yetersiz e, taahhütler ısınmayı yüzyıl sonunda işte dört buçuk dereceleri konuşurken şimdi iki buçuk dereceleri konuşmaya başladık. Şimdi iki buçuk derece iki nokta yedi derece daha doğrusu çok yüksek tabi ama sonuçta sadece mevcut e, tüketimi mevcut e, sanayi vesaire hiç değiştirmeden buraya kadar inilebiliyorsa aslında e, bunun daha fazlasını kovalamanın e, gerçekçi olduğu ortaya çıkıyor biraz tersten bakarsak. Şimdi bunu da aslında şuraya bağlayacağım. E, bugün e, bir yeni rapor açıklayacağız biz de İstanbul Politikalar Merkezi olarak. Bu yaklaşık e, yani bizim bir buçuk yıldır e, üzerinde çalıştığımız bir e, araştırmanın sonucu olacak bu rapor. E, ve Türkiye'de ilk defa e, Türkiye'nin... E, Net sıfır hedefi için neler yapması gerektiğine dair bir yol haritası olacak. Yani biliyorsunuz Türkiye'de Paris Anlaşması da çok yeni onaylandı. Net sıfır hedefi de 2053 tarihi verilere çok yeni ilan edildi. Ama biz bu çalışmaya başladığımızda tabii bunların hiçbiri yoktu geçen sene. Ama olursa nasıl bir yol haritası olması gerekir bunu ...göstermeliyiz diye yola çıkmıştık. Çünkü Türkiye'de hiçbir zaman azaltımdan bahsedilmedi bugüne kadar. Yani Türkiye biliyorsunuz... Işte ...Paris öncesinde verdiği INDC'de de... ...artıştan azaltım gibi bir... ...tuhaflık üzerinden... ...hiçbir şey önermeden, hiçbir taahhütte bulunmadan... ...geçiştirdi yıllardır. E, ve maalesef... ...ilginç bir şekilde... E, Gerçek bir azaltım hedefini yani 2030'da yüzde şu kadar azaltmak gerekiyor emisyonları gibi bütün ülkelerin verdiğine benzer hedefleri hiç kimse konuşmadı. Çünkü bununla ilgili yeterince e, çalışma yoktu. İşte biz bu açığı kapatmak için e, oldukça e, geniş bir ekiple ve uzman bir ekiple e, aralarında işte ODTÜ'den e, şey, Kadir As Üniversitesi'nde Elinç Hoca var, Elinç Eldan Hoca ODTÜ'den. Ebru da ve Bora Kat var. Onun dışında çok önemli uzmanlar var. Özellikle enerji sektörünü ulaşımı ve binaları çok iyi bilen sanayiyi çok iyi bilen bu uzmanlarla bir model çalışması yaptık. Ve bu modelleme temelde şuna dayanıyor. Türkiye'nin mevcut ekonomik gidişatının sürdüğü varsayımıyla yani işte büyüme beklentileri ...gerçekçi büyüme beklentileri ama bu hükümetin her yıl işte yüzde on büyüme beklemesi gibi değil yani... ...gerçekçi e, büyüme beklentileri içerisinde, nüfus artışı içerisinde... ...elektrik talebinin artışını yine gerçekçi sınırlar içinde tutarak... ...bunları değiştirmeden yani insanların yine e, hani ekolojik bir topluma geçmeden açıkçası... ...bunu net olarak söylemek lazım. E, hani bunu talep edebiliriz ama hani model bunlardan bahsetmiyor... İşte gerçekten siz arabada kullanarak, uçağa da binerek, e, sanayide, inşaatta devam ederek Türkiye ne kadar azaltabilir emisyonlarını ve ne zamana kadar azaltabilir bunu çalıştık ve çok karmaşık bir e, modelleme çalışması sonucunda sonuçlar ortaya çıktı. E, şimdi ben sürprizi kaçmasın diye söylemeyeceğim, e, spoiler yani. vermeyeceğim, vermeyeceğim kendi kendi kendimizin spoilerini vermiş olmayalım ama. E, Çıkan şunu söyleyebilirim, 2030'a kadar yani işte Türkiye'nin NDC vermesi halinde yeniden 2030'a kadar yüzde kaç mutlak azaltım yapabileceğini, yani yapması gerektiğini demiyorum, yapması gereken bundan yüksek de olabilir ama ne kadar azaltım yapabileceğini enerji sektörünü yenilenebilir enerjiye geçirerek, kömürden çıkarak vesaire bunu yüzde vererek söyleyebiliyoruz. Hangi yıl kömürün tamamen terk edebileceğini söyleyebiliyoruz. Tamamen bu modellere dayalı olarak ve bu da şu çok önemli. Raporun temel varsayımı karbon bütçesi varsayımı oldu. Bu önemli bir diğerlerinden farkı olabilir raporun. Yani dünyada yapılan benzerlerinden de farklı bir şekilde biz e, Türkiye'ye bir karbon bütçesi atayarak başladık aslında. Yani dünyada biliyorsunuz IPCC 2018'den itibaren e, 580 e, milyar ton bir karbon bütçesi olduğunu söyledi bir buçuk derece hedefine ulaşmak için. Biz de tabii bir buçuk dereceyi hedef olarak kabul ediyoruz ve bir buçuk derece hedefi için bu 580 e, gigatonun içerisinde Türkiye'ye düşen payı hesapladık. Ve gelişmekte olan ülke gibi davranarak bir pay çıkardık ve bu payın içerisinde kalarak Türkiye'nin 2050'ye kadar nasıl bir şekilde net sıfır emisyonlu hedefine ulaşabileceğini çizmeye çalıştık. Şimdi bunu bugün açıklıyoruz saat 2'de Zoom üzerinden ve YouTube üzerinden hem katılmanız hem ya da yani Zoom toplantısına katılarak izlemeniz ve soru sormanız mümkün. Ee, ya da YouTube'dan e, canlı yayın olarak izlemeniz de mümkün. E, saat 2'de başlayacak. Onun Daha duyurusunu de yapmış de. olayım. Ee, bunu bulmak için İstanbul Politikalar Merkezi'nin İstanbul Policy Center diye geçiyor. Twitter adresine girip bakarsa dinleyicilerimiz ya da benim Twitter adresim Ümit Şahin. E, direkt oradan. Yani, bir teşekkür Ümit Şahin benim e, Twitter adresim. Buraya girerlerse Direk Zoom linkini de YouTube linkini de bulabilirsiniz ee, ve katılıp soruda sorabilirsiniz. Çünkü sorulacak çok soru var yani. Ben yıl, bir senedir üstünde çalıştığım halde benim bile bir sürü sorum var ama gerçekten e, çok kapsamlı bir rapor olduğunu söyleyebilirim. Ee, şimdiden bunun duyurusunu da yapmış olayım. İşte, şunu söylemek için aslında buraya geldim. Ee, Bizim yaptığımız bu çalışma gibi dünya kadar çalışma var işte en son Avustralya mesela açıkladı biliyorsunuz resmi planını bir de İngiltere açıkladı. Avustralya'nın planı alay konusu oldu çünkü e, Avustralya sıfıra inmediği gibi e, yani indiği kısımları da işte karbon gömme yakalamayla işte gelecekte gelişecek teknolojilerle falan açıklıyor. Yani gerçek anlamda üstelik şöyle e, dalga geçmişler. Hiçbir şekilde kömürden vazgeçmeden, e, kömür sektörünü üzmeden e, 2050'de net sıfır planı yaptılar diye. Yani, bi bizim yaptığımız şeyde böyle bir şey kesinlikle yok. Yani e, olmayan teknolojileri varsaymadık e, biz. Dolayısıyla bu konuda da daha gerçekçi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Avustralya'nınki yalnız komik değil, traji komik diye ele alınmalı. Çünkü bütün yani başta bu Torres, Boğazı halkları gibi yerli halkların on binlerce yıldır yaşadıkları yerleri terk edip bir kiralık bir yer vatan bulmalarına yol açacak bir durumdan bahsediyoruz. Ve Avustralya gibi ülkelerde bunların üzerine böyle bir yalanın üzerine bir şey inşa ediyorlar. Yani diyeceğini insanın bilemediği durumlardan bahsediyoruz yani Yani öyle bir şey ki planın yüzde yirmi'si zaten işte mevcut azaltımlardan oluşuyormuş yüzde teknoloji yol haritası Hadi bu herhalde gerçekçi olan kısmıdır yeni bir enerji falan sonrası şöyle yüzde be'i küresel teknoloji trendleri yani bakalım ne olacak yüzde onla yi'si arası Emisyon offsetleri, offset'i de koymuşlar yani. Ee, bu herhalde şey de dahil buna. CCS falan da dahil. %15'te unknown future technology. Yani ileride bu da olacak şeklinde. Yani toplamda %50'si yaklaşık olmayan e, planlardan oluşan bir sıfır, net sıfır plan yapmış Avustralya. Tabii alay konusu olması çok... Normal Suudi Arabistan'da bu arada tabii. 2060'da net sıfır hedefi verdi biliyorsunuz. Evet, onu da söyledik. Yani hakikaten... Ama bu, petrol üretmeyi şey, durdurmuyorlar. Durdurmuyorlar, petrol üretimini durdurmuyorlar. Ee, yani hakikaten söylenecek bir şey yok. Yani Hakaret ediyorlar yani insana. Avustralya'da, Suudi Arabistan'da, hatta Britanya'da yani hakaret Britanya'nınki daha gerçekçi anladığım kadarıyla. Yani Britanya'nın e, en azından yorumcuların böyle bir şey söylediğini duymadım. Yani gerçekten 1990'dan itibaren %44 azalttığı mı var 2019'a kadar İngiltere'nin. E, ondan sonrası içinde tabii burada e, biraz nükleer gibi bir şey var İngiltere'de gördüğüm kadarıyla. Evet. Ama yani o kısmı gerçekçi olmayabilir. Yani 120 milyon e, pound harcayacaklarmış nükleere. Allah. E, yani buna yatırım yapacaklarsa işleri bence zor ama e, ama onun dışında mesela offshore yani deniz üstü rüzgar santrallerinden bahsediyorlar falan. Yani İngiltere sıfıra indiremese bile muhtemelen diğer ülkeler arasında en gerçekçi planı e, yapan ülke olabilir. Ee, ama tabii bunu çok detayını incelemeden söylüyorum. Evet, yani, yani önceki, kö kömür, önceki izlenimlerimden. Mesela bazı hem üçüncü şey havalimanına üçüncü pist bitrova hem de Drax gibi işte kömür santrallerinin devamı gibi de durumlar var. Onların da hepsi tartışmalı ve belirsizlik içeriyor ama. Neyse ona da bakmak lazım. Yani şeyden, E3G'den mesela şimdi Climate Change news'tan okuyorum, Climate Tom News'tan. Ed Matthew, yani iyi bir şeydir, araştırmacıdır. Yani oldukça güçlü bir şey, belge ama finansal olarak desteklenmemiş. Bu çok ciddi bir şekilde hayal kırıklığı uğratıyor diyor. Yani arkasında bunu nasıl gerçekleştireceğine dair bir finansal plan yok, yok diyor. Evet. E, bu da tabii önemli yani e, bunu söyleyebilirsiniz ama topu ileriye atmak gibi oluyor. Hele 2050'den falan bahsettiğiniz zaman hani e, hükümetler kendilerini bundan çok sorumlu da hissetmiyorlar. Böyle e, bir ciddi problem. Evet e, böyle e, yani gelecek hafta Glasgow'da, e, Glasgow'dan açık yeşilde e, bir arada olacağımızı umuyorum. İsterseniz bir müzikle çıkalım. Evet, Çok öyle. az zaman kaldı zaten. Blues şarkıcısı ve bestecisi şarkı yazarı Willy Cobb's hayatını kaybetti iki gün önce. 25 Ekim 2021'de 89 yaşındaydı. 1960 yılında yayınlanmış bir meşhur bir şarkısı var çok fazla cover edilmiş şimdi onunla e, uğurlamış olalım You Don't Love Me çalacağız gelecek hafta görüşmek üzere hoşçakalın Hoşça kalın.